İnşaat bir buçuk ay boyunca durduruldu. Teşvikçiye sakinleri Change.org Taksim Kepçeni Çek adresine devam eden kampanyayı imzalayan 16.515 kişiye gönderdiği e-postada şu bilgilere yer verdi. Mahalle sakinlerinin kararlı mücadelesi ve sizlerin desteğiyle inşaat 28 Ağustos tarihinden bu yana durdu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin mahalle sakinleriyle yaptığı toplantıda mahallelinin itirazlarını dinleyerek sorularını cevapladı. İlkesel olarak karşı durdukları halde kamuya alan kazandırmak için yapı ruhsatı verdiklerine ileri süren Keskin toplamda 26 dönümlük araziden kamuya kazandırılacak alanlarla şu an üzerinde gece konduların olduğu mülkiyete İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanı birleştirerek toplam 16 dönümlük alanı deprem, toplanma alanı ve yeşil alan olarak kazandırmayı planladıklarını açıkladı. Keskin bu projeyi gerçekleştirmek adına proje sahipleriyle görüşme yürütüldüğünü, ancak henüz protokol imzalanmadığını, bir buçuk aylık süreçte imzaların tamamlanacağını ve bu süreçte inşaata devam edilmeyeceğini belirtti. Şişli Belediyesi tarafından mahallede açılan proje tanıtım standlarıyla henüz imzalanmamış protokole rağmen kamu kullanımına özgüleneceği vaat edilen alanla ilgili anket çalışması yapılmaya başlandı. Bir kez daha söylüyoruz, bu alanda ne AVM ne de rezidans istemiyoruz. Alanın olduğu haliyle korunarak kent parkı yapılması yolunda kararlılığımız devam ediyor. Mahallede açtığımız imza masalarıyla komşularımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Her geçen gün büyüyen bir dayanışmayla son kalan yeşil alanımızda deprem toplanma alanımızın ranta kurban edilmemesi için mücadeleye devam edeceğiz. Destekleriniz için teşekkürler. Bu inşaatı birlikte durdurabiliriz dendi. İmza kampanyası change.org/capcini check adresinde devam ediyor. İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan köyü halkı köy çevresinde kurulması planlanan rüzgar enerji santraline karşı bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Germiyan adresindeki kampanyada köyün çevresinde onlarca rüzgar enerji santrali olduğundan söz ediliyor. Kampanyada mahkemenin ve danıştayının iptal kararına rağmen izinsiz ve kaçak bir şekilde köyün tek çam ormanının yani akciğerlerinin bulunduğu, ayrıca Roma döneminden tarihi kalıntıların, kaya mezarlarının ve kiliselerin bulunduğu Kislecik mevkine 3 adet daha res yapmak için inşaat başladı. 2016 yılında kazanılan mahkeme ve durdurma kararına Danıştay'ın kararı onaylamasına karşın inşaat başlamış ve tüm hızıyla da devam ediyor. Mahkeme ve Danıştay'ın bölgeye hassas, ÇED raporu olmadan bir adet bile res kurulamaz kararına rağmen mahkeme kararının arkasından dolaşıp valilikten ve çevre ve şircilik müdürlüğünden alınan hiçbir dayanağı olmayan Basit bir ÇED'e gerek yoktur yazısıyla tüm inşaat faaliyetleri yürütülmeye çalışılıyor deniyor imza kampanyası Change.org Taksim Germiyan adresinde. Tunceri'nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Dağları'nın su kaynağı gözlere yapılması planlanan peyzaj düzenlemesi üzerine Munzur Özgür Aksın Meclisi bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Munzur'da Talan'a hayır adresinde yer alan kampanyaya. Bugüne dek 10 bin yakın kişi imza attı. Kampanyada peyzaj düzenlemesi olarak belirtilen projenin aslında bir talan projesi olduğu söyleniyor ve doğaya zarar vereceği iddia edilmiş. Munzur Gözeleri Milli Park statüsündeki Munzur Vadisinin su kaynağı olma işlevini görüyor. Kampanyada bilimsel ve teknik raporlar hiçe sayılarak yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesi. Gözeler ziyaret alanımız. İnançımıza tahmini olmayanlar orayı düzenleyemez halkın kanaat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri rızalı alınmadan Munzur gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz denmiş kampanyada Change.org taksi Munzur'da talana hayır adresinde devam ediyor. Türkan Çetinkaya, Rize'nin Fırtına Vadisi'nde kuruma tehlikesinde olan şimşir ağaçlarının korunması için bir kampanya başlatılmış. Talebi şimşir ormanlarının Kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi. Kampanyada Fırtına Vadisi'nin WWF'e göre korumaya alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterildiğinden söz ediliyor ki bu bütün dünyada kampanya Change.org Taksim Şimşir Ormanlarını Koru adresinde devam ediyor. Lüleburgaz Emek ve Dayanışma Derneği başlattığı kampanyada Kırklareli'nin Pınarhisar'a bağlı Kaynarca Beldesi'nden başlayıp Lüleburgaz'a ulaşan derenin İnsan ve diğer canlıların sağlığını ve yaşamını tehdit eder derecede kirli olduğunu söylüyor. Change.org Taksim Lüleburgaz Deresi adresindeki kampanyada ifade edilen talepler şöyle. 1. Fabrika atıklarının, tarımsal zehirlerinin, hayvan çiftlikleri artıklarının ve yerleşim yeri kanalizasyonlarının dereye salınmasının önlenmesi. 2. Bütün bu atıkların dereye salınması yerine kapalı boru sistemiyle en yakın arıtma tesisine ulaştırılması